Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainu ve nesta'inuhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiat a'malina. Men يهdehillahu fala mudille ve men yudlil fala Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. El 8. madde sabit bin Umare. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayette bulmuşlar. Zehebi diyor ki ondan Yahya el-Kattan rivayette bulundu. Sıka görülmüştür. Ebu Hatim metin değildir demiş. Yani çok sağlam değil. Manasından metin değil demiş. Zehebin nakli bu kadar. Sabit bin Umar'ı el Hanefi el Basri, 149 Hicri yılında vefat etmiştir. Alıküm səmavi Yani bu Hanefi nisbesi, Hanefi mesabı ile alakası yok. Kabile nisbet. Allah olayım. Ee, Kasım bin Müslim el Yeşkuri'den ve Ebu Temime el-Hüceymi'den de rivayette bulunmuş. Kendisinde Şube bin Haccaç, İbnül Mübarek, Ruh bin Ubade ve el kattan yani Yahya el kattan rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi Sika'dır. Ebu Hatim onun hakkında benim katımda o metin değildir dese de e, İbn-i Mayin, Kutni, bunlar Sika demişler. Ahmet ve Nesai, onda sakınca yok demişler. Cerhine dair Ebu Atim'in bu sözü dışında da hiçbir ifade yok. El-Kattan, bunlar ondan daha kuvvetlidir demiş. Burada Abdülmümin, Abdurrabbi gibi ravileri zikrediyor bunu söylediği yerde. E, bu ravilerden hiçbiri de zayıf görmüş raviler değil, sadece Kattan bu iki şahsı zayıf görüyor. Yahya el Kattan'ın müteşedditlerdi, bu Abdülmümin ve Abdurrabbi diye zikrettiği iki raviler, Yahya El-Kattan'ın zayıf gördüğü raviler, Yahya-el-Katta'nın sanki bu ifadesinde bir eleştiri var gibi. Fakat o da şey değil. Yani müphem bir, cerhe benzeyen bir ifade net değil. Yani asıl olan burada tevsiki. Ee, burada Zehebi vı sık diye meçhul siga ile zikretmiş. Sabit bir numarayı. Yani siga görülmüştür diye. Ee, bazı nüshalarda ve veseqahu diye geçmiş bu ifade. Yani Yahya kattan ondan rivayet etti ve sıka gördü diye nakledilmiş. Fakat bu hata çünkü kattan e, kattan'dan sabit bir numarayı tefsik ettiğine dair bir ibare nakledilmemiş. Sadece ondan rivayet ettiği biliniyor. E, bilakis onu Yahya bin Mayın tefsik etmiştir. E, kattan da aktardığımız şeyleri söylüyor. Evet. Zehbi el-Mu'ni'de ve mizanda bir hükümde bulunmamış fakat el-kâşifte sadık olduğuna hükmetmiş. Yani hadesleri hasen mertebesinden aşağı kalmaz. Sabit bin Umar'ın. 59 Sabit bin Yezid el-Ahvel Bundan herkes rivayette bulunmuş, aynı işareti koymuş. Yani kütübiste sahipleri rivayette bulunmuşlar. Zehebi diyor ki Saduk'tur. Nesai ve darikutni kuvvetli değil dediler. Ve game zehur kattan yani Yahya'l kattan ona göz yumdu. Demiş. Evet bu ravinin durumuna baktığımız zaman Sabit bin Yezid el Ahvel Ebu Zeyt el Basri künyesi ve nispesi. 169 senesinde vefat etmiş. Hilal bin Habbab'dan Asım el Ahvel'den ve Süleyman et Teymi'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Abdullah bin Muaviye el Cumahi, Muaviye bin Amr ve Ebu Seleme et Tebuski rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi sikhadır. Bütün imamlar onu tevsik etmişlerdir. Zaten bu ve Müslim'de e, rivayette bulmuşlar. Onun hakkında cerhe dair hiç kimsenin bir e, ifadesi yok. Sadece el kattan işte ona göz yumdu gibisinden bir ibare, ibare e, söyleniyor. E, lakin bu ihtilaflı. Yine bu da ihtilaflı çünkü e, bu sözü yani kamezehu ifadesini şey sabit el ahvel hakkında mı yoksa sabit el evdi hakkında mı kullandıkları yani böyle naklettikleri ihtilaflı zahir olan evdi hakkında yani sabit el evdi hakkında işte ondan rivayet etmedi manasında kamezehu şey kullanılmış şehir da Çünkü e, bu sabit elevde hakkında cer var etken. Bu Basri olan hakkında el Ahvel hakkında bir cer söz konusu değil. Neyse abi ben kutu demişler. Hasen demek de bucu. Efendim? Hasen demek değil mi onlara neyse bilqavi. Ne? de bu tamam. Nesai'de müteşehhidlerden olduğu için e, Onda yani, da şey sadwa mıyız müteşeddet olduğu için? E, mümkün. Nesai'den farklı nüshalarda rivayet edilen söz "leyse be" şeklinde yalnız. Yani burada vekale Nesai. Şimdi eee mentukelime kitabının bazı salanda ve gale ve tarihu'tni kavî şeklinde geçmiş. Bunun şeyini yapan, tahkikini yapan şahıs parantez içinde Nesai diye eklemiş. Ve gale Nesai ve yani Nesai ve Tarihu'tni dediler ki gibi bir ibare çıkıyor buradan. Fakat aslı araştırıldığı zaman Nesai'nin onun hakkında söylediği söz onda sakınca yoktur şeklinde. et de böyle nakledilmiş Nesai'den. Yani tesibül tesibde, tesibül kemalde de aynı şekilde. Ee, şeye gelince Nesai'nin kendi Duafa ve metrok'in kitabına bakıldığında bu ismi zikretmediği görülmüş. Lakin Sabit bin Yezid el-Evdi hakkında kuvvetli değil demiş Nesai. Yani el-Evdi ile el-Ahvel'in birbirine karışması söz konusu burada. Hatta burada Darekutni'nin Kutni'nin bile Leysebil Kavi sözü hakkında bir e, tereddüt var. Çünkü kaynaklara bakıldığında Darekutni'den Kutni'den böyle bir nakil, yani Zehebi'nin buradaki nakli dışında söz konusu değil, e, burada bir hata olabilir. Yani e, kendisiyle ihticaç edilmesi konusunda ittifak edilmiş bir ravi. Asım, şey, Sabit, El, e, Ahver. Belki Dara Khodniyinin söylediği de diğer hakkında olabilir yani el evde hakkında olabilir. Burada açık bir şey var yani. demesi sözlerine olabilir mi? Mümkün. Yani muhtemelen o yüzdendir. Yani bir ravi karıştırması olabilir. Bunu destekleyen şeylerden birisi mesela şey aktarılmış. Ee, Sabit bin Yezid el-Ahvel bizim burada tercümesini zikrettiğimiz ee, Yahya'l-Kattan onun hakkında mı yoksa Sabit bin Yezid el-Evdi onun babasının ismi de Yezid onun hakkında mı kullanılıyor diye böyle bir ihtilaf varmış bunu e, Ukayli et da zikrediyor ve el-Evdi hakkında diyor ki Ali ibnül Medini yoluyla rivayet ediyor o şöyle demiş Yahya'dan İşittim. Ona Sabit bin Yezid el evdi soruldu. Ve e, Yahya'ya ben dedim ki keyfekane yani o nasıldı? Vasat idi dedi. Yani orta halde dedi. Sonra e, başka bir defasında ona gittim ve bana imla ettirdi, yazdırdı diyor. Sonra tekrar bir şey söylemedi diyor. Sonra Yahya dedi ki, Bu kendisine telkinde bulunulduğu zaman kabul eden bir şeyhti. Yani el evdiden bahsediyor burada. Bu beladır dedi. Yani telkin kabul eder olması. Eğer ondan bir şey e, sabit olursa o zaman sakınca yok. Ukayli duafa da böylece naklediyor. Yani Yahya'yel kattağından duva edilen el evdi hakkında olması e, muhtemel. İbn-i Nebi Hatim de El-Cerh ve Tadil'de kendisi bizzat Yahya bin Said'den e, Sabit bin Yezid el-Ahvel'in tercümesinde şöyle zikretmiş. Sabit bin Yezid el-Evdi'yi sordu. Soruldu estağfurullah. Yani babama diyor babasına. E, estağfurullah şeye sorulmuş. Yahya bin Said'e sorulmuş. Kâne vasatan. Yani orta alibi dedi. Evdi hakkında söylüyor burada. Ee, bu kadarla yetinmiş. Zahir görünen o ki i̇bn Hacer e, El-Kadda'nın El-Evdi hakkında söylediği bu ibareyi El-Ahvel'e aktarmış gibi e, denildi ki diyor orada i̇bn yani Hacer böyle naklediyor. Böyle denildi diye meçhul bir ifadeyle. el kattan El-Ahvel El-Basri hakkında bunu söyledi diye söylenildi diyor. İbn-i Ebi Hatmin kitabında da böyledir diyor. i̇bn Hacer böyle iddia ediyor. Fakat e, İbna, İbn-i Ebi Hatmin kitabında El Evdi hakkında söylüyor bunu. Yani burada açıkça iki ravi karıştırılmış. Evet. Sabit bin Yezid El Evdi hakkında vasat idi e, diyor. İbn-i onun hakkında zayıf dedi yani el evdi hakkında Ebu Hatim onun hakkında kuvvetli değil dedi eğer bu sabitse yani bu durum netleşirse diyor görünen o yani ahvelle el evdi birbirine karıştırılmış bu durumda el ahvel sika ve sept olur yani burada herhangi bir keretlik yok ittifakla sika bir ravi şey şey yok tahkik. bunu takip eden söylüyor 60. Sevr bin Yezid el Humusi Bukhari ve Dörçlünen sahipleri rivayette bulunmuşlar Sevr bin Yezid el Humusi El Kilai Ebu halit Künyesi 153 senesinde vefat etmiş Burada da ihtilaf var Yani 153 senesi ihtilaf var ee, Zehebi diyor ki Hafız Sept Ancak o kaderiydi, kuhin diye bir ifade kullanmış. Bu ne demek bilmiyorum yani kohin. Ona bakmak lazım. Kaderiydi, kohin diye bir şey söylüyor. Bu yüzden Müslim ondan rivayeti terk etti diyor. Şiiler bu ravi yoluyla eleştiri yapıyorlar kütübü sitteye. Yani yani Seyir bin Yezid var isnadında diye. Çünkü Seyir bin Yezid nasibilikle de itham edilen birisi. O yüzden bir isnatta Seyir bin Yezid var diye hemen işte bu zayıftır, şöyle eleştirmiştir falan diye öne sürmeye kalkarlar. Ee, Zehebi'nin naklettikleri bunlar. Kendisi hafız ve sept, sağlam diyor. E, netice olarak onun hakkında Kitaplarda geniş bilgiler aktarılmıştır. Burada sadece İbn Nacer'in Hadısser'de söylediklerini nakletmekle yetinilmiş. Onun hadiste sept oluşu, sağlam oluşu unsunda edilmiştir. Bununla beraber kader konusunda görüşü var. Duhaim demiş ki, onun kaderi olduğunda şüpheden hiç kimse görmedim demiş. Yani kaderi ya fırkasından mensup. Yahya el Kattan da Şamlılarda ondan daha sağlam bir kimse görmedim demiş. Bunu Yahya el Kattan söylüyor. İlginç değil mi? Yani hüfs bakımından sağlamları kastediyor burada. Ama mezhep olarak kaderi yani eleştiri konusu sadece e, görüş hakkında. Evzaî, i̇bnül Mübarek ve başkaları ondan rivayet etmekten yasaklıyorlardı. Sevri diyor ki ondan alın yani rivayet alın ve sakının diyordu ee, size sizi boynuzuyla süsmesin boynuzlarıyla süsmesin. Şimdi ismi Sevri ya öküz demek. Sufyan Sevri de öyle demiş ondan rivayet edin ve sakının sizi boynuzlarıyla süsmesin yani görüşünden sakındırıyor. Medine'ye geldiği zaman Malik onun sohbetlerine meclisine katılmaktan yasaklamış İmam Malik yine Nasb ile suçlanmıştır dediğim şeyi zikrediyor, Nasb zikrediyor. Yahya bin Mahin dedi ki bir topluluk ile oturdu Ali radiyallahu anh'a dil uzatan bir toplulukla oturdu Lakin kendisi sövmezdi Ali Radyalan'a diyor. Ali Radyalan'a kendisi hakaret etmez Fakat onlarla oturduğu için e, birlikle suçlanmış. Sonuç olarak, yani bunları aktaran İbn-i Hacer, Hediysari'de sonuç olarak diyor ki, ben derim ki cemaat onunla hüccet getirmiştir. i̇bn Hacer böyle diyor, takrib ve tesipte de böyle diyor. Fakat başka kitaplarda Müslüm'ün onunla hüccet getirmediğini söylüyor. Yani burada cemaat hüccet getirmiştir dediği zaman Müslüm'ü de içine katmış oluyor. kütüphane sahipleri olarak. Fakat Müslüm onunla hüccet getirmemiştir. Kemal Tehzib, Kemal'de Mizzî şöyle demiş. Müslim dışında cemaat ondan rivayette bulunmuştur. Ee, Kayserani, İbnül Kayserani Bukhari'nin yani müslimden ayrı olarak tek başına hüccet getirdiği raviler arasında saymış onu. Yani Şeyh Ay'ın raviler arasında. Belki de i̇bn Hacer burada yanılmıştır. Veya e, nüshalarda bir kelime düşmüş olabilir. müslim dışında cemaat derken cemaat rilat yapılmış. Yani hakikatte kütübiste sahipleri müslim dışında onunla hüccet getirmişler. Sonra onunla Bidati sebebiyle hüccet getirme hususunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları terk etmiş, bazıları hüccet olarak kalmışlardır. Evet. Müslüm dışında cemaat malum kütübiste sahipleri getirmişler. E, doğru olan onunla hüccet getirilmesidir. Çünkü hadis konusundaki tesebbütü hususunda ittifak edilmiştir. Yani onu bidat ile itham edenler de bu hususunda ittifak etmişlerdir. Zehebi şöyle demiş Sevr abi idi, vera sahibiydi zahir olan o ki o dönüş yapmıştır. Mitekim Ebu Züra Münebbih bin Osman'dan bir adamın sevre ey kaderi dediğini onun da eğer ben senin dediğin gibi biriysem elbette ben çok kötü bir adamım. Eğer öyle değilse sen hatadasın. Benim hakkımda benim aleyhimde tehlikedesin dediğini naklediyor. Yani buradan Siyeru alam Bela kitabında Zehebi şey çıkarıyor. Yani bundan kaderilik görüşünden dönüş yaptığı bir mana çıkarıyor. Doğrusunu Allah bilir. Zehebi divanda Sika'dır. Kader ile meşhurdur demiş. Kaderilikle meşhurdur. Eskikatta sept, mücevvet, yani güzel rivayet eder, onunla hüccet getirilir denilmiş. Ee, El-Muni'de kaderiye'nin meşhurlarından sika demiş. Mizan'da hafızlardan biri demiş ve tefsik-il amel edeceğini işaret etmiş. El-Kâşif'te sept demiş, sağlam demiş, lakin kaderi demiş. Ee, humus'tan onu koymuşlardır ve evini yakmışlardır diye de onu da zikrediyor el -Kâşif'te teskretul hufaz da zikretmiş hafızların <gülüyor> arasında. Evet. 61. Cabir bin Amr Ebu'l Vazi. Müslim ve Tirmizi. rivayette bulunmuşlar. Zehebin söyledikleri Ebu Berzetül Eslemi radıyallâhinden rivayette bulunmuştur. Sıkatdır. Nesai onun hakkında münkerül hadis demiştir. Bu kadar nakletiyor Zehebi Bu Cabir bin Amr Ebu'l-Vazi er-Rasibi El-Basri tabiindendir Ebu Berze'den, Abdullah bin Muğaffel'den, Ebu Bürde'den Yani Ebu Musa Radyalan, Oğlu olan Ebu Bürde'den rivayette Bulunmuştur. Kendisinden de Eban bin Sum'a, bunun hal tecrümesi Daha önce geçmişti. Şeddat bin Said er-Rasibi. Bunlar rivayette Bulunmuşlar İmam Ahmet sika demiş. Yahya bin Mayin hakeza sıka demiş. Bir seferinde Yahya bin Mayin bir şey değil demiş. Leyse bir şey demiş. Nesai münkerül hadis diyor. Zehebin'in naklettiği gibi. Bu tesipte de naklediliyor. E, netice olarak bu ravi lakin bazen yanılır. Allah en iyi bilendir. Ahmet bin Ambeli İbn Mayin tefsik etmişler. Zehebe-i Hakeza Skalçun tercih etmiş. Ee, ama İbn-i bir şey değildir sözü cerh değildir bilindiği gibi. Ve ise bir şey sözü. İbn-i has olarak bu cerh değildir. Ee, bilakis bunun manası onun katında az rivayette bulunur. Manasındadır. Bizzat kendisinin açıkladığı gibi. Yani Yahya bin Ma'in bunu bizzat kendisi açılıyor. Leyse bir şey sözünü bu manada kullandığını. Geriye sadece Nesai'nin cerhi kalıyor. O da müteşettiklerdendir. Mutedil imamların tadili karşısında onun cerhi müpemdir aynı zamanda kapalı Münkerül Hadis. Bir de bu Münkerül Hadis tabirinin işte mutlak fert manasında kullanılma ihtimali de söz konusu. Bu sebeple cerh sabit değil Burabi hakkında. Cabir bin Amr Sıka'dır. Mizanda ve El-Mughni'de Makbul denilmiş. Tuhaf. El-Karşif Sıka demiş. E, Sayı olan Zehebi'nin Burabi'yi Sıka gördüğü e, sadece Mughni'de makbul diye geçmiş estağfurullah, mizanda değil ee, evet Zehebi'nin hükmü Sika 62 El Cerrah bin Melih Veki'nin babası Veki bin El Cerrah'ın babası El Cerrah bin Melih Müslim ve Ebu Davud işareti var. Kays bin Müslimden rivayette bulunmuş Saduk Sika görmüştür diyor. Bu Sık ifadesiyle. Ee, Bazıları gevşek buldu. Zehebi böyle diyor. Evet. Bu da önemli ravilerden birisi. El Cerrah bin Melih bin Adi Er Ruasi Ra'nın Ötresiyle okunuyor. ruasi. Bazıları ruasi diye okuyor. Bazıları vav ile okuyor. ruasi diye. Kufelidir. Veki'nin babasıdır. Veki bin el-Cerrah meşhur imamın babasıdır. Bukhari edebil müfredde ondan rivayette bulunmuştur. Nesai dışında diğer kütübiste sahipleri de rivayette bulunmuşlardır. Tehsibül Kemal'ten aktarıldığına göre. Kays bin Müslim'den, Simak'tan, Ab e, Abdullah bin Haneş'ten ve başkalarından rivayette bulunmuş. Kendisinden de oğlu Veki, İbni Mehdi, Müseddet ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Bu, bunlar hepsi de Bukhane'nin hocaları. Veki bin El Cerrah, Abdurrahman bin Mehdi, Müseddet bin Müserhet ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. İmamların sözlerine gelince bu Davud sık olduğunu söylüyor. Ebu'l-Velid, Hişam bin Abdülmelik. Yine sika olduğunu söylemiştir. İbn-i Mayin bir seferinde sıka demiş, bir seferinde zayıf demiş. Ee, tevsikine dair Yahya bin Mayin'in sika dediği söz iki tarikten gelmiş. Ee, diğer bir iki tarikten de la-be-sebih dediği gelmiş. Tek bir rivayet yolundan da zayıf dediği gelmiş. Hadiste zayıf dediği gelmiş. Ee, diğer bir tarikte de ondan yazmadım. Yani Veki babası yoluyla yaptığı rivayette bir şey var, yani bir tereddüt gibi bir şey var. Bu yüzden yazmadım demiş. Böylelikle iki Tarik Yahya bin Ma'in'den iki Tarikle gelen rivayette açıkça tevsik ediyor. İki Tarik de leysebi bes diyor. Bu da onun katında e, Saduk mertebesinde bir tabir. Bir tarihte zayıf diyor, bir tarihte de ondan yazmadım. Bir tereddüdüm var diyor. Veki'nin babası yoluyla yaptığı rivayet diyor. Nesai onda sakınca yok demiş. i̇bn Adi Bu Veki'nin babasının düzgün hadisleri var. Ve mustakim rivayetleri var. Hadisinde sakınca yoktur, o saduhtur demiş. Onun rivayetlerinde münker bir şey görmedim ki zikredeyim demiş. Genellikle ondan oğlu veki rivayette bulunmuştur. Ee, Vekiden başka sika insanlar da ondan rivayet etmişlerdir diyor El Kamil de İbn Adi. Evet. Eleştiriye dair sözlere gelince İbn Maimün'ün işte zayıf dediğine dair bir tarik olduğu zikretmiştik. etmiştik. Dara kutni. Leyse bir şey demiş, o çokça yanılır, ona itibar edilmez demiş. Ebu Hatim hadisi yazılır fakat ücret getirilmez demiş. İbn Satt kâne Asıran fil hadis mümtenihan yani rivayette tökezleyen birisi, kendisinden geri durulacak birisi demiş. Netice olarak ıslah kaydesi gereğince cer e, onun hakkındaki cer müfesserdir. Darik Utni'nin yaptığı nakle göre Darik Utni'nin cerhi e, müfesserdir. Çünkü çok yanılır. Çokça yanılır diyor. E, lakin burada cerh mi öne geçirilir? Yoksa tevsik mi öne geçirilir? Burası tereddütlü. Çünkü i̇bn Adi Rivayetleri e, Araştırdığını El-Cerrah bin Melih'in rivayetlerini Araştırdığını ve e, Yani Daire Kutni'nin bahsettiği şeye Dayanak olabilecek bir şey bulamadığını ifade eden bir tabir kullanıyor Yani Allahu Alem bu ravinin Durumu sabuk mertebesinden Aşağı kalmaz. Nitekim Müslümanına hüccet getirmiştir Divanda Zehebi salih Dari Kutni ile ise bir şey Demiş, bunu naklediyor. İbn-i Ebu Davud, onlar sika görmüşlerdir diyor. El-Muni'de saduk diyor Zehebi. Darekut leyse bir şey demiştir diyor. El-Kâşif'te sika bulmuştur diyor. Estağfurullah, da Ebu Davud onu sika gördü. bazılarda da gevşek buldu diyor El-Kâşif'te. Mizanda kendisine biraz zayıflık var ve e, hadisinde, rivayetinde tökezlemeleri var. Böyle nakletmiş. Evet. Demek ki böyle bir ravi eğer metinde muhalefet yoksa metinde veya isnatta sıkalara muhalefet yoksa hüccettir. Hasen mertebesindedir cümlayet. 63 El cerrah bin melih el humusi el Behrani, bu vekinin babasıyla karıştırılmamalı. El cerrah bin melih, el humusi, el behrani. Bu behrani, bu nispetin beyana bulunamamış. Bazıları berani. şeklinde okumuş ee, bazı musalarda böyle geçmiş berani şeklinde behrani şeklinde iki şekilde okunmuş yani bu nisbenin dayanağı pek e, tespit edilememiş he bir kabile ismiymiş behra e, buraya ait olabilir buna Nispet olabilir e, bu kabile çoğunluğu Humus şehrine yerleşmiş Onlara nispet olabilir. Kuda kabilesine bağlı bir kabile. Evet, Zehebi e, Sin, Nesai rivayette bulun demiş. Ertab bin Münzir'den rivayet etmiş. Ebu Hatim onun hakkında Salihü'l-Hadis demiş. Evet, bu Cerrah bin Melih el-Behrani. E, Bu Abdurrahman el-Humusi künyesi bu Abdurrahman evet. el behrani Evet El-Lubab kitabında böyle açıklanıyor. Yani Behra kabilesine nispet diye. İbrahim bin Tahman'dan İbrahim bin Zihimaye'den El-Haccac bin Ertayeden ve Şube'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de El-Hasem bin Hümeyr El-Heysen bin Harice ve başkaları rivayette bulunmuşlar. İmamların Cerrah bin Melih El-Humusi hakkındaki sözlerine gelince Mesai-i Leysebihi Bes diyor. İbn-i Ban zikrediyor. E, Yahya bin Mayin'den bir seferinde onu tanımıyorum dediği, bir seferinde de onda sakınca yok dediği rivayet edilmiş. Tehsib-i Tehsib'den aklediliyor bu. Ebu Hatim Salihül Hadis demiş. İbn-i Adi Yahya, e, yani İbn-i kastediyor, eğer onu bilmiyorsa rivayetlerini ve haberlerini e, onun hakkında la arifuhu derdi. E, ve Halbuki diyor, cerrah meşhurdur diyor Şamlılar arasında meşhurdur diyor ve kendisinde sakınca yoktur diyor ve rivayetlerinde de sakınca yoktur. Onun salih, cehit hadisleri vardır. Fakat Cerrah an Şühaysham şeyhlerinden rivayette bulunmuştur. Yani rivayetleri düzgündür diyor. Kendisi de salih'tir diyor. Yani İbn Ali temize çekiyor bu Cerrah bin Melih el Humusi. Netice olarak bu kendisinde sakınca olmayan, la be sebi, e, tadilin üçüncü mertebesinden tevsek edilen, hadisleri hasen olan e, bir ravi. Bir tane daha ıftaralım. Cerir bin Hazım. Kütübü sahipleri rivayette bulmuşlar. Cerir bin Hazım. Meşhur Sika diyor. Zehbi İbn-i Mayn onun hakkında katadeden rivayetinde zayıftır demiş. Yani Cerir bin Hazım Sika fakat katadeden rivayetinde zayıf demiş Yahya bin Mayn. Evet. Bütün kütübü site sahipleri rivayette bulunmuşlar. Ee, bunu e, Cerir bin Hazım bin Zeyd el Ezdi Ebu Nadr el Basri künyesi ve nispes. Vehb'in babası yani Vehb bin Cerir bu da meşhur bir Sika ravidir. Vehb bin Cerir'in babası 170 senesinde vefat etmiştir. Cemaat onunla hüccet getirmiştir. Tağustan, Hasan-ül Basri'den, i̇bn Sirin'den, Ebu Reca el-Utaridi'den düvette bulunmuştur. Kendisinden de Eyyub-e Sahtiyani, İbn-i Avn, Yezid bin Ebi Habib, Oğlu Veyhib bin Cerir ve i̇bn Mehdi rivayette bulunmuşlardır. Netice olarak büyük imamlar, Sika olan büyük imamlardan birisidir. Ancak Katade'den rivayetinde zayıf görülmüştür. Çünkü Münker rivayetleri var, Katade'den yaptığı rivayetlerde. Eğer Ezberinden rivayet ederse hafızlardan değildir. Böyle şey yapılmış, nitelenmiş. bazılarda da tedlisle nitelenmiş. E, bu yüzden i̇bn Hacer onu müdellislerin birinci mertebesinde zikrediyor. Yani her halükarda rivayete hüccet olan e, mertebede. Yani bu birinci mertebe, ikinci mertebe, üçüncü mertebe, dördüncü mertebe, beşinci mertebe, beş mertebe zikrediyor e, tedlis yapanları hakkında. Birinci mertebedekiler genellikle müdellis olmayan, tedlisle itham edilip de müdellis olmayan rağullar hakkında. Burada bu manada bu şey. ikinci mertebe, tedlis yapsa da az tedlis yapan, bu sebeple tedlisi hüccet olan, yani ananelsi bile hüccet olan müdellisler, yani tedlisle 3 Üçüncü mertebe, eee... E, tasrih ettiği zaman işitme gazine kabul edilen tasrih etmediğinde kabul edilmeyen kabul edilmeyen aslında ihtilaf olan yani anane anne meselesinde müdelis yani tasrihi şart koşulan dördüncü mertebede de ihtilaflı râviler bahiyi bir mahlet mahlet gibi İhtilaflı raviler, beşinci mertebede tahtisi belirtse bile zayıf olan raviler. Dördüncü mertebe şu yüzden ihtilaflı, çoğu e, ihtilata uğramış olma durumu var. Bunun gibi şeyler var veya Bakıyebin Bakı Velid'in durumunda olduğu gibi ekstra durumu olanlar var. Evet, burada birinci mertebede zikrettiğinde yani Tebli'ste bir alakası yok bu Ravinin. Yani o açıdan ele alınmaz. Ee, ne dedik? Bir Katade'den rivayetlerinde problem var dedik. Bu ölümünden bir sene önce ihtilata uğramış bu ravi Cer Hazım. Lakin onun e, gözeticisi, çocukları ondan hiçbir şey işitmemişler. Yani iktidata uğradığından sonra ondan bir rivayette bulunulmamış. İktidatı da zararlı değil yani bu açıda. Yani bir sene önce, ölümden bir sene önce iktidata uğramış. Onda da rivayette bulunulmamış. Evet, El Muğni'de Sika İmam deniliyor. Zaten bin hazmi meşhur. El Kâşf'de Sika, evet, ihtilata uğraması bir sene önce ihtilata uğraması kredilmiş. Divanda ölümünden önce avzas değişti, Sıkadır denilmiş. Mizan'da büyük Sika imamlardan birisidir. Şayet i̇bn Adi onu zikretmeseydi burada asla zikretmezdim diyor. Yani mizan onun kitabına bir çalışma olduğu için. Es-Sıkat'ta da hüccet bir imam meşhurdur. Ancak İbn-i May'in Katade'den rivayetlerini zayıf görmüştür diyor. Evet demek ki Katade'den yaptığı rivayetler haricinde sekadır. Katade'den rivayetinde de bir tartışma var. Problem var. Ondan münker hadisler rivayet etmiş. Sadece o zaman burada şuna dikkat etmek lazım. Bu Yahya bin May'in zikrettiği tarzda münker rivayetleri ne demek? Yani kendisinden daha sağlam olan kişilere muhalif rivayetleri e, söz konusuysa o zaman diğerleri tercih edilir. Bu almaz ama bu sıkadır genel olarak. Böyle bir mekaret yoksa katadeden rivayetinde de hüccettir. Niye? Çünkü... E, Cemaat onu tefsik etmiştir. Burada katade diye ayırmamışlardır. Bir tek katadeyi ayıran Yahya bin Mayn. Burada kapalı bir tadif var. Bu da mülker rivayetlere dayalı. Da yani de, çiftik, çiftik, çiftik, çiftik, çiftik. Allah Şimdi hangi rivayetleri olduğunu bilmeden tabii fikir yürütmek zor. Evet sonraki sayfaya geçelim tamamlayalım. 65. Cemil bin Mürre El Basri Ebu Davud ve Kaf ibni i Mace Kazbini Nispet Mace Aleyküm Selamun Tabi Saduk Meşhur diyor Zehebi İbn-i Hıraş Rivayetinde Münkerlik var demiş. Aleykümselam. Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraç'tan daha önce bahsetmiştik. Şia şey olduğundan bahsetmiştik. Aleykümselam. Aynı zamanda müteşeddit, cerh konusunda müteşedditlerden olduğunu söylemiştik. Burada ekleyebilecek ne var aktaracağımız? Cemil bin Mürre Eşşeybani şeybani el-Basri. Ebu Wadî'den Ebu Abbad bin Nesib el-Kaysi'den rivayette bulunmuş ve Muverrik el-İcli'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Hamad bin Zeyd, Cerir bin Hazım, Abbad bin Abbad el-Mühellebi rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi Sika'dır. İbn-i Mayn, Nesai ve başkaları Sika demişler. Ahmet bin Hanbel onun hakkında onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum demiş. Ee, bu Abdurrahman bin Yusuf bin Hıraş'ın bu cerhi dışında da hiçbir cerh ifadesi yok bu rahi hakkında. Buna da itibar edilmez. Daha önce derslerde açıklamıştık Abdurrahman bin Yusuf bin Hıraş'ın durumunu. Bizzat kendisi e, cerh edilmiş bir rahi zaten. Evet. Mughni'de Sika tabi denilmiş. Kaşif'de Sika denilmiş. Mizan'da Nesai Sika gördü demiş i̇bn Hıraş hadisinde münkerlik var demiş. Bunu aktarmış sadece. Evet, bu ravi de sikadır. Bir sonraki, 66. madde inşallah, bir sonraki derse kalsın. Cafer bin Burkan. Subhaneke Allahümme ve ve eşradenle ilahe illan tevateke ve estağfuraka ve